Muhterem Müslümanlar, bir hafta fasıla vermiş olduk. Ondan evvelki cumada erkanı imaniyeden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu cümlesiyle ifade edilen dinin temel rükünü üzerinde icmalen durmuş idim. Ve bu de inşallah Erkan-ı İslamiye'yi size anlatacağımı söz vermiştim. Devam edenlerin bildiği gibi imanın altı rüknünü bitirdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın tevfikine istinad ederek İslam'ın beş rüknünü arz etmeye çalışacağım. İnşallah hikemiyatıyla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 Hoşnut olmak, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hoşnut kılmak tamamen kendisine ait şeylerdir. mevla Müteal elimizin yetmediği, gücümüzün çatmadığı işleri kendi keremiyle lütfeylesin. erkan Erkanı İslamiye imanın nazariden sonra ameli kısmıdır.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 İman, gönlünden cimriliği çıkarmana vesile olacak yollara tevessülle takviye edilir. İman, bir sürü mal i etmek suretiyle hacca gitmekle takviye edilir. İman, marufu emir, münkerden nehyetmekle takviye edilir. İman, cihatla takviye edilir. Ne kadar erkan İslamiye var ise, Bunlar imanın sağından, solundan, önünden, arkasından, altından, payandalar mahiyetinde onu takviye edici mahiyette hususlardır. Nazari ameli üzerinde durur. Bu bölümde inşallah Teala meselenin ameli kısmını arza çalışacağım. Ubudiyet ve itaatı.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 Binanın kalbindeki insipası ve Rabbisi ile olan münasebeti temin silecek, bu münasebeti temin edebilecek yola girememiş demektir. Onun için Farikaynat Efendimize Wa <gülüyor> bud Rabbika hatta yettiye keliyakin, ölüm geleceği ana kadar Rabbine bir an kulluktan dur olma diyor. Devam edersen sen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 Yani melekiyet mahiyetin inkişaf ettireceksiniz. Öyle bir mahiyet taşıyorsunuz ki sizde ağaçtan, ottan yani cemaatattan mana var. Öyle bir mahiyet taşıyorsunuz ki sizde sizin duyunuzda olan mahluklardan mana var. Behayimden mana var. Öyle bir mana, mana taşıyorsunuz ki eşya ve hadiselere nüfuz imkanı içinde...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 İç âleminizde meşgul bu mevzuda tardat yaptığınız müddetçe, kendi kendine melekiyet zuhur edecektir. İçinizde arşiyeler çizme imkanını bulacaksınız. Allah'tan uzak ve dünyaya inhimaç nispeti içinde, ibadet bir kısım formülleri yapmadan ibaret kalacak, vicdanınızda açık bir pencere göremeyecek, lahut âlemine mümkeşif bir menfeze şahit olamayacak,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 Brahman da olsa, Buda da olsa içinde bir inkişaf olacaktır. Aylarca yemeden, içmeden duracaktır. Aylarca kadın aklına getirmeyebilecektir. Aylarca Allahu Teala'minden gelen esintilerle, duda tebessümle süslenecektir. Aylarca kendini hatırlamayacaktır, ben var mıyım diye düşünmeyecektir. Buda da yapabilecektir bunu. Brahman da yapabilecektir bunu. Belki Konfüçyüsün sadece ahlaka dayanan mensuplarından birisi de yapacaktır bunu. Hristiyan da onun misti de yapacaktır bunu. Ama bir müminin bunu yapışıyla, bir Hristiyanın bir budanın yapışı arasında matkub itibariyle bir fark vardır. Bir fark vardır. Mümin mesafe alma yolundadır. Diğerleri yerinde sayma veya hoplayıp düşme durumundadır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 Mümin, müminler içinde bu inkişafta cidden muvaffak olan insan rayına oturmuş bir lok, lokomotif gibi hayatın her merhalesinde ayrı bir istasyona varacaktır. Eşya ve hadiselere nüfuz istasyonu. Esma-i ilahi idrak istasyonu. Esma-i ilahi arkada bırakma istasyonu. Sıfat-ı ilahiye varma istasyonu zat zati Uluhiyet, Zat-ı karşısında şaşkın kendinden geçme istasyonu. Seyr Allah. sonra seyr fillah istasyonu. Ne aklımız yeter, ne idrakimiz çatar bu işe. Doğrudan doğruya zat konuşmasıyla konuşan, görmesiyle gören, duymasıyla duyan, adımıyla adım atan, tutuşuyla tutan, hüviyette bir seyr ikmal etme yolu ve sonra seyir-i Hak aleminin tatlı güllerinin neşveli neşesi. Onun içinde bir sarhoşluk meydana getirmeden haktan yeniden halka dönmem. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın takip ettiği yolda yeniden beşerin içine gelmem. Olgun bir insan hava ve hüviyeti içinde beşerin elinden tutup onu olgunluğa götürme.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 lokomotifle, yerinde oynayan motorla veya bir dolap, dolap beygiriyle meseleyi misallendirme bana mevzunun nezaketi içinde nezaketsizce geldi. Belki meseleyi daha güzel ifade için şu misal daha uygun olurdu. Buda dini, Brahma dini, biri tenasu akidesi içinde, öbürü Nirvana'ya varma mevzuunda ruh ve kalbin inkişaf ettirme sevkasına tutulurken Buda ve Brahma'nın mensupları aritmik bir ses çıkararak, notası motası olmadan, musikisi olmadan, şiirimsi bir havası olmadan, ritmi olmadan anormal sesler çıkararak kendini tatmine çalışma demektir. Müslümanlık yolu bütünüyle bir plakın en mükemmel şekilde bir beste yamaz içinde başından sonuna kadar size bir musiki dinletmektir. İç aydınlığı içinde Lahut aleminden gelen meltemlerin müzikisini dinletmesidir. Lahut alemindeki mevcelenmelerin müzikisini dinletmektir. Bu noktalara kulluk sizdeki melekiyet yönünü inkişaf ettirecektir, girizgahından girdik. Siz Allah'a kulluk ve inkiyatlar ruhunuzu inkişaf ettirecek,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 Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme alabildiğine bir titizlik içinde. Kahve ve tebettel Onun da hanımı vardı. Sabah akşam oturup kahvaltı yapıyordu. Ve cıvıl cıvıl çocukları vardı nübüvvetten evvel nübüvvetten sonra. Vahyi geldiği zaman Allah şöyle buyuruyor. Ve tebettel ileyhi tebtila. Habibi Zişan'ın biraz da betul ol diyor. Ne demek betul ol?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 bütün bunlarla alakayı kesmek ki tasavvuf ifadesiyle ifadesiyle ve Allah'tan katı alaka etme. <gülüyor> Veya ehl-i ifadesi içinde kendisini Allah'tan alıkoyan her şeyi dünya sayma ve çiğneme kullu mâ yüşhülüke an illâ fehiyyed Seni Allah'tan alıkoyan her şey dünyadır, aşağıdır, denidir, seni batırıcı şeydir, sen de onları terk et.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 Bun fa ve rabbek fe ve tiyabek fe inzar et. Rabbini tekbir et. Elbiseni tertemiz tut. ricisten, ve pisliklerden, iç, diş, habaisten, cereaimden, hubüsten temizden diyor. Tecerrüd et. Tam bir nezahet taharet içinde Rabbine teveccüh eyle. Şah oluyor ki vela temuddan aynay diyor. Gözünü onlara dikme diyor. Mala caha veya mal ve cah sahiplerine gözünü dikme diyor. Habibi Edib'ini öyle bir terbiye ediyor. Öyle yoğuruyor. Öyle lahati lokum haline getiriyor ki getirdiği esasatla beşerin kıssanı incitmeden kalbine girecek, oturacak ve taht kuracaktır Fahrika Aynet Efendimiz bizzat ilahi potada eriyor, bir biçime giriyor, bir şekil alıyor. Rabbi ile münasebetin kuvvetlendirilmesi, bu münasebeti kesecek, adeta bu elektronik münasebeti kesecek bütün gaile, bütün mevani, yerinde her şey silinip atılmalı. Burada hadisin ifade ettiği bir nükteye dikkatinizi rica edeceğimiz. Biz meselelerin söylenildiği şekilde kabuğu ve kışrı üzerinde emekleyen insanlarız. Onun için çok defa ince telifler mevzuna da akıl erdiremeyiz. Tekellüflü tefsirlerle meseleyi alt üst eder, berbat ederiz. Bu nükte şudur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu münasebetin hatıra getirdiği şey. Mübarek bir sözü var. Yakta'u salat-ı el-himâr mere Namaz kılarken önünüzden himarın geçmesi, kadının geçmesi, kelbin geçmesi namazınızı ifsad eder. Bu hadis Ahmet Hanbel'in müstedi İbn-i herhalde bir bakıma Ebu Davud'un sünneninde de var bir yönüyle. Başka bir defada buyuruyor Allah Resulü. لَا يَقْتَوُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ فَدْرَعُوا مَسْتَطَعَتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ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 Meseleyi Urve halası büyük kadın Hazreti Ayşe'nin yanında açınca Buhari'de görüyoruz mükerrer rivayetlerle. Halacım, Himar'ın, kadının ve bir de kelbin, musallinin önünden geçmesi namazı bozar diye Resul-i Ekrem'den rivayet edilen hadis var. Ne dersin buna deyince? Ay yeğenim diyor, kadını eşekle ve kelple müsavi tutuyorsunuz siz burada. Hazreti Ayşe'nin bu meseleye karşı bir reaksiyonu hissediliyor. Fuhul-ü ulemadan böyle müdakkika bir müştehidenin bu mevzudaki hassasiyetinin bir manası var. Fukaha diyor ki bil icma insanın önünden geçen bir şey namazı bozmaz. Fahri kainat Efendimiz de buyuruyor ki namaz bozulur. Ve bir başka yerde de buyuruyor namaz kesilmesin ınkıtağa uğramaz. Sözü ne zaman söyledi, o onu ne zaman kaldırdı hiçbir şey bilmiyoruz. Halbuki bunun bir manası var. Haddi zatında formül olarak sizin eda ettiğiniz namaz önünüzden kim geçerse geçsin, müşrik de geçse inkıta uğramaz. Fakat namazın ruhu hudu ve huşu vardır. Rabbinizin rahmetiyle rezonans olma vardır. Aynı frekanstan devreye girme vardır. Rahmet ellerinden esintinin gelmesi ve sizden bir anlayış ve bir şuurun ona doğru yükselmesi. Bu noktada göz yoluyla kalbinizi meşgul edecek her şey bir inkıta hasıl edecektir. Bu inkıta namazın ruhunda olacaktır şeklinde değil. Siz yine yatıp kalkacak, yatıp kalkmanın hakkını vermiş olacaksınız. Fakat Rabbiniz daranızda olan gerçek münasebet olmayacak, rezonan solamayacaksınız. Kadın geçerken, khususiyle harfi tarifle meseleyi ele alan Allah Resulu, himarın hususi bir hali belki, kendine has atmosferiyle, musallinin önünden geçerken takındığı veya arkasına takıp götürdüğü manyetik alanıyla. Rab'den gelen esintileri ters yüz etmesini görerek Elhimar buyuruyordu. buyuruyor. Kadın hayız haliyle veya kadınla has keyfiyetiyle, yani kadın malum kadınlık keyfiyetiyle önünüzden geçtiği zaman dikkat nazar üzerinde toplayacak ve böylece sizin iç namazınız battal olacak. Gönül namazınız battal olacak, kalp namazınız battal olacak, Sadece formül olarak yatıp kalkacak şekli bir namaz kılmış olacaksınız. O zaman bu meseleyi üç maddeye inhisar ettirmenin manası yoktur. Makinalarınız kafanıza girerek kıldığınız namazlar. Memuriyet masalarınız kafanıza girerek kıldığınız namazlar. Hizmette dahi olsa bucağı sevdası kafanıza girerek kıldığınız namazlar. Rabbinizle aranızdaki münasebeti koparıcı mahiyettedir. Onun için Fahri Kainat Efendimiz meseleyi mutlak ve müpem ifade eder. Bir önünüzden bir geçiş vardır ki Rable sizin aranızdan bir geçiş vardır ki bu namazı keser. Gönülde ve kalpte namazı keser. Şuurda ve sırda namazı keser. Vicdanda namazı keser. Bir hadisi şerifte vardır ki namazı bunlardan hiçbiri kesmez. Kesmez namazın şeklini inkıta uğratmaz. Haşa Resul-i Ekrem birbirine zıt söz söylemez. Fakat onun maksadını anlamak mühimdir. Cenab-ı Hak mekasıdır nebeviyeyi anlamaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. Ben bu noktayla şu hususun şerhine çalıştım ubudiyet ve itaatla Rabbiniz arasında münasebeti takviye etmiş olacaksınız. Bu kavi münasebeti nisbetinde ondan size gelen şeyler kalbinizde mesmu olacak, vicdanınız da mesmu olacak. Yani kalp ve ruhunuz onları kabullenecek. Sizden ona giden şeyler de İleyhi yesadül kelimut tayyib Güzel ve hoş sözler olduğu için ona yükselebilecektir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? اِلَيْهِ يَزْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبِ Tertemiz, bulanıksız ve bulaşıksız olan bir kalbi heyecan, İslam adına dahi olsa, kalpten çıkan tertemiz bir kelime, tertemiz bir düşünce, İvassız, garazsız, hiçbir art fikre müstenit olmayan, Rabbin rızasından başka kaide tanımayan, hiçbir esas üzerinde oturmayan tertemiz bir heyecan ve helecan. İleyhi yasaadul Kelimut tayyib. Ona yükselecek bunlardır. Arkasında garazlar olan cihatlarınız merdut olacak sizinle beraber baş aşağı kayaya. Verasında bir kısım art fikirlerin yaptığı namazlarınız sizi baş aşağı kayyaya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İlk defa Rabbin huzurunda cihad eden insan ve Allah yolunda ölen insan sigaya çekilecek. Niçin öldün senin rızan için? Yalan söylüyorsun. Halk seni sahnede görsün diye. Benim de bir varlığım var dedirtesin diye. Adını bir şeye yazdırasın diye, sen de zuhur edesin diye, şeytanı hoşnut edecek, adına cihat dediğimi yanlış yola atıldın. Kendi kendini aldatmaya çalışıyorsun. Kalbi meyil ve heyecanlarına nigah Allah karşısında kendinden utanmıyorsun, bari ondan utan. Yalan söylüyorsun diyor Rabbim. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun, tokatını suratımıza indirmesin. İleyhi Yas-Adül Tayyib, içinizi yoklayın. Sonra fikren gidin, namazlarınızı yoklayın. Sonra Rabbinize karşı tuttuğunuz oruçları yoklayın, yoklayın. Bir koyun alırken kurbanlık koyun keseceksiniz. Fakat yine de semiz olmasına dikkat eder, sırtını yoklarsınız ne kadar yağı ne kadar eti var ibadeti taatinizi yoklayın Rabbinizle münasebeti nisbetinde ağırlık kazanacaktır azamet ve ihtişam kazanacaktır yoksa o kadar sönük onun için Fahri Kainat Efendimiz hassasiyetle ve içten Allah'a yalvarış ve yakarışlarının birisinde şöyle buyurur Allah'ım beni insanların nazarında büyük senin nazarında küçük eylemem Mefhumu muhalifi. Allah'ım beni nezzülühiyetinde büyük. Murat buyurursan insanlar nazarında küçük eylem. Nezzülühiyetinde büyük ettiğin insanların nazarında zaten küçük kılmaz. Zira onun için hüsnü kabul vaz edecektir. Benim için hüsnü kabul vaz edilen kendisini yırtsa bile meleği alada kendisine hüsnü kabul vaz edilene teveccüh olacaktır. Allah'ım ben insanların nazarında büyük kendine zülühiyetinde küçük eyleme diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem budiyat itaat ve inkiyat Rable münasebetinizin ifadesidir bırakın yalancı heyecanları bırakın sahte coşkunluklarını coşkunlukları gecenin siyah zülüfleri üzerinde var mı ahınız Islandı mı bu gece seccadeniz Ağladınız mı, yaktınız mı içinizi? Bırakın şakayı. Kul izeniz, öbüdü <gülüyor> rabbekum. Rabbinize kul olun. Ya eyyühen nasu öbüdü rabbekum. Ey insanlar Rabbinize kul olun. Ubudiyet insanın tasaffi etmesini temin eder. Cennete ehil hale gelecek bir duruma getirir. Tarrafın elinde altının, gümüşün, posa ve tortusunun ayrılıp da has, som altın halinde, som gümüş halinde göründüğü gibi, 24 ayar altın haline geldiği gibi, mahiyeti maneviyenizde mündem bulunan, gerçek madeninizi zuhur ettirmek için Allah Celle Celaluhu, huzuruna çıkıp cemalini müşahede etmeye liyakat kazanmanız için, Cennete girmeye ehil hale gelmek için sizi kullukla, ubudiyetle ve inkiyatla mükellef kılmıştır. Kulluk yaptıkça safileşeceksiniz. Safileştikçe berraklaşacaksınız. Şeffaf hale geleceksiniz. Allah Resulü'nün ifadeleri içinde sağınızdan bakan sol taraftan Allah'ı görecek. Soldan bakan sağda Allah'ı görecek. Ne demek bu? Hadis tam bu manada, bu lafızlarla ifade edilmiş değildir. Hadisin şerhinde kullandığım istare ile meseleyi bu hale getirdim. Gerçek mümine bakıldığı zaman insan Allah'ı hatırlar buyruluyor. Onda haşyet vardır, onda saygı vardır, onda iç ve dış bütünlüğü vardır. Nasıl Allah'ı birlemiş öyle de bir tek gönle sahiptir. Ma Allahu li raji'lin min kalbeyni fi jowfi. Allah bir insanın içinde iki gönül yaratmamıştır. Biri dünyaya ise Rabbine hangisini vereceksin? Birini Rabbime verdim diyorsan şu dünyanın arkasından koşan nedir? Ma Allahu li raji'lin min kalbeyni fi jowfi. İki gönül yok. Bir olan Allah. La ilahe illallah'la kendisini anlatıyor. mabut bir, maksut bir, mahbub bir, bir gönlün mahbubu birdir diyor. Gönlün bir olacak. iki gönül değil. Öyleyse şu yüze gülme nedir? Şu yumuşaklık ve lüyunet nedir? Hadisin ifadesiyle işte taşınan şu sırtlan yılan nedir? Anlatır mısın? Şu art fikirlerini birarlar nedir? Şu hırslar ve nedir anlatır mısın? Şu korkular, endişeler nedir? Şu dünya karşısında ezilmeler nedir anlatır mısın? Madem her şeyin zimamı Allah elinde, sen ne oluyorsun ikinci bir varlık olarak? Anlatır mısın? Mâ li liraclim min kalbeyni fi cevfîn Kulluk insanı safileştirir, berraklaştırır, ...dupduru kılar... ...hangi yönden sana bakılırsa bakılsın... ...azametli mahiyetin... ...muhteşem ve berrak kuvviyetin... ...Rabbin mütecelli olduğu bir ayna halinde arzı idare eder... ...bulanıklığı silecek tek şey namaz kılmak, oruç tutmak... Silmemiş de demek ki kılamıyorsun silmemiş de demek ki kılamıyorsun. İnnas salatetenha ani'l fuhşaa ve'l münker. <gülüyor> Namaz fuhşiyattan ve münkerden. Rabbin hoşlanmadığı şeylerden insanı alıkor. Sen o hoşlanılmayan şeyler içinde kıt'ağına kadar yüzüyorsan kıldığın namazın manası nedir? Dertli kimdir? Yunus'un sözüyle azap nedir? Kul nedir? Rab nedir? Isyan nedir? inandım deme nedir? Başını yere koyma nedir? Nefsine secde etme nedir? Rabbim Allah'tır deme nedir? Şeytanın karşısında rükû nedir? Her şeyi Allah'ım için yapıyorum deme nedir? Halk içinde görünme nedir? Söyle nedir? Ya اَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمْ Ey insanlar... Nisyandan mürekkep olan varlıklar, nisyana müptela olan varlıklar sizi yaratan Rabbinize sadece ve sadece O'na kulluk yapın. Yapın da kalbinizi safileştirin. Yapın da duygularınızda duruluğa erin. Yapın da her tarafınızdan bakıldığı zaman Rabbin esma ve sıfatıyla mütecelli olduğu görünsün. Yapın da hakkın aynası olun. Tıpkı Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'u yastafi minel melâiketi rüsülen ve minemnas. Meleklerden ve insanlardan Allah bir kısım kimseleri seçmiş, safileştirmiş, durulaştırmıştır. Cenab-ı Hak o salih zümreye bizleri ilhak buyursun inşallah. Namaz... İbadet her şekliyle hayatı düzene koyan, hayata bir veçhe veren, zamanı belli bölümlere ayırma imkanı hazırlayan şeydir. Orucunuz seneyi böler. Orucunuz sayesinde seneler ayla, sene aylar halinde sıraya girer. Ramazanı şerif, şevval şerif, Zilkade, Zilhicce Ramazan'dan evvel Şaban, Recep. Bütün bunlar Ramazan'ın etrafında bir halaka teşkil etmektedir. Cuma senin haftanın içinde haftanın günlerine bir renk kazandırır. Ondan sonra gelir, Perşembe'de ondan evvel gelir. Böylece hafta bir taksime uğramıştır. İçinde eşrefi saatın bulunduğu, Rabbin ülufe adı altında, Atayayi Subhani adı altında sizlere büyük insanlarda bulunduğu ve bulunacağı nurlu bir gün, ümmeti Muhammed aleyhisselatu ve has bir gün, Cuma. Haftanın içine girince hafta parça parça olmuş, yedi parçaya bölünmüş. Zaman taksime vuruyor. Zamandaki sırrı biz, ubudiyetin içine hatlar halinde. Nurani hatlar halinde girip onu parçalaması ve bölmesiyle anlıyor ve tanıyoruz. Gün beşe bölünmüş. Beş vakit namaz her birisi ayrı bir noktada girizgahta durmuş. Hayatın belli bölümlerine nur, nur serpmektedir. Ve böylece hayatımızı bütün, bütünüyle içine alan zaman Allah'a kullukla, ibadetle ve itaatla parçalara ayrılmış. Biz ibadet-i taatta bulunduğumuz zaman ibadet-i taatın neşvesiyle meşbu bulunuyoruz. Allah'a kulluğu ifade ederken, eda ederken zevk ve şevk içinde bulunuyoruz. Dikkat buyurun. Ama bir de bu arada bir kısım boşluklar vardır. Bu boşluklarda da Allah'a kulluk yapmakla mükellefiz. Bu boşlukları da kullukla doldurmakla mükellefiz. Bir namazdan diğer namaza hava boşluğunda atlar gibi atlamak suretiyle dolduracağız. Ne güzel ifade buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin yatsı namazını kılar. Sabah namazına kalkma niyeti içinde yatarsa sesi soluğu ibadet olur. Aradaki boşluk nasıl dolduruluyor? İstemiyor Allah Celle Celaluhu hayatınızın belli bölümlerine sadece nefsiniz hükmetsin. Ama mümkün mü 24 saatin 24'ünü de doldurasınız? Belli bölümlerle böleceksiniz 24 saati. çeşitli varyantlar halinde hayatın zikzaklarına beş vakit namaz dikilecek, hayatın belli bölümlerine nusbur serpecek ve siz namazsız bu aradaki boşluğu atlayıvereceksiniz. Yani namazdan aldığınız hızla bir boşluğu atlayıvereceksiniz namazdan aldığınız hızla bir solukta Rabbin huzuruna varıvereceksiniz. Bu keyfiyeti sizde hasıl edecek de Allah'a karşı olan kulluğunuz, ubudiyet ve inkiyadınızdır. Cenab-ı vacib Vücut ve Tekaddes Hazretleri ubudiyet ve inkiyadın hakiki manasına bizleri hidayet buyursun. Kalbimize inşirah versin inşallahü Teala. Allah'a kulluğun başında 5 vakit namaz gelir. 5 vakit namaz müminin en mühim meselesidir. Evvela bunu size önümüzdeki derslerde arza çalışacağım. İmkan el verirse bu derste namaza giriş, namaz için ilk gerekli olan şeyler üzerinde kısaca duracağım. Namaza girmeden evvel bir iç temizliğin hasıl olmasını temin eden namaza girmeden evvel, aza ve cevarihin münkerattan sıyrılıp, Rabbin huzurunda en azından günahdan uzak kalmasına girmeden evvel, bir de dış bedeni temizlik mevzu vardır. Namaz dört mertebe temizliği havi muhteşem bir ibadettir. Beden temizliğini yaparız. Günah temizliğini yaparız. Cevarih temizliğini yaparız. Kalp temizliğini yaparız. Sır temizliğini yaparız. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temizliği imanın yarısı saymıştır. At-tuhuru imen iman Temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. İnsan... Sadece Rabbine inandığından ötürü kollarını hususuyla mekârihte var. abdest alırsa, dudağında Rabbinden gelen manayı hazmin ifadesi acı bir tebessüm, bir burukluk kendisini hissettirirse, Rabbin huzuruna Hazreti Ali keyfiyetinde namaza giderken titreme ve endişe, niçin ya Ali? Nereye gittiğimi bilmiyor musunuz? Havası içinde kollarını sıvar, bir abdest alırsa, bir dış temizliği yapıyor. Saç ve sakalındaki tozu toprağı, mesamatını kapayan şeyler siliyor, süpürüyor. Fakat aynı zamanda cevarih günahlardan, uzuvlar günahlardan tecerrüt etmiş oluyor. Aynı zamanda kalp, içinde oldurduğu, oluşturduğu meydana getirdiği manayla meşbu kaldığı müddetçe, onun ahlak ahlakıyla meşbu bulunması düşünlemez. O da temizliğini yapıyor. Ve derken sır ondan gelen şeyler karşısında mükelleb aynı olması itibarıyla o da temizliğini yapıyor. Böyle bir temizliği yapma hazırlandı mı işin yarısı olmuş demektir. Ne kalıyor geriye? İmanın gönülde yaratılması o da diğer yarısıdır. At-Tuhur <gülüyor> Temizlik imanın yarısıdır. Böylesine hassasiyet ve titizlik içinde abdest alan bir insan, içini o iman için gerekli olan şeyin yarısını yapmış demektir. Yani kesbi yapmış demektir. Yani kendine düşen şeyi yapmış demektir. Halk kalmış, yarısı da Attuhur, şatrul iman, yanlış anlamayın. Temizlik imanın yarısıdır. Onun için başka bir hadisinde, اَنَّزَافَةُ تَدْعُوا اِلَى iman arzettiği meseleyi daha güzel anlatıyor. Nezafet imana çağırır insanı. Nezafet imana daidir insanı. İnsan Rabbine ibadet yapma havası içinde böyle bir dış temizliğe girince, içinde de yavaş yavaş izin, pasın, silindiği müşahede edilecek. Rabbinden gelecek bir şamanın yanmasına müheyyah hale gelecek o Şamada yandı mı iman, iman tamam olmuş olacaktır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz içinde tahuru tuhuru, tahur dersek temizleyen şey, tuhur dersek temizliğin kendisi. At tuhur miftahus salat demek suretiyle bir iç ve dış temizliği namazın anahtarıdır. Abdest almadan, hiç durulaşmadan namaza giren kimse namaza girmemiştir. Girdim zannetmektedir. Sofada dolaşmakta girdim zannetmektedir. Bektaşi havasıyla, abdestsiz namaz olmaz, ben kıldım oldu. Namazın içine girmeyen niceleri vardır ki girdim zannederler. Abduhur miftahus salah. İç dış temizliği namazın anahtarıdır oradan girilir ehli kuba hakkında ayet nazil oldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitti onlara sordu Ömer de o esnada orada oturuyordu siz nasıl bir imana sahipsiniz Allah ve Resulullah'a iman ederiz nasıl ibadet yaparsınız anlatılan şey diğerlerinin ibadetinden farksız ne edersiniz Allah'a karşı? Bir şey yok ya Resulallah. Ne yapıyorsunuz siz? Necme'u beynel mâ'i vel hacer. <gülüyor> Tehârette öyle hassasiyet gösteriyoruz ya Resulallah. Taşla suyu beraber kullanıyoruz. İstincada taşla suyu beraber kullanıyoruz. Bakın hakkınızda ayet-i nazil oldu. Fîh ricanun yuhibbûne en yatataharû vallâhu yuhibbul mutatahirîn. O Kuba'da öyle bir kısım erkek oğlu erkekler var ki... ...Allah onları sever. Zira Allah tertemiz olanları sever. Netletici itibariyle... ...iç nezafetin ve taharetin... ...abdest halinde dışa taşmasını taşıyan mümin... ...Allah'ın sevdiği bir insandır. Cenab-ı Hak sevdiği zümreye bizleri ilhak eylesin. Fakat işaretlerle arzına çalıştım adizatında arz edemediğim saharetin meratibini arz etmeden geçmeyeceğim temizliğin mertebeleri vardır vücudunuzun dışını ona bulaşan bir kısım mülevves şeylerden mesamatınızı kapayan kirden tozdan topraktan onun hikmet fayda maslahat ve Rabbin nezdindeki durumunu imkan elverirse arz edeceğim temizler bu taharetin bir mertebesidir. Bir mertebesi vardır ki göz harama bakmaz, ağız fena şey söylemez, kalp fena şeylerle meşbu bulunmaz, el fena iş yapmaz, ayak fena şey karıştırmak istikametinde adım atmaz. Buna da cevarihin uzuvların tahareti diyoruz. İkinci derecede bir taharet. Kalbin tahareti var üçüncü dere derecede mezmum ahlaktan tecerrüdü. Kötü duygu ve düşüncelerden sıyrılması. Berrak olup verasında Rabbin rızasını göstermesi. Bu da kalbin tahareti. Bir de sırrın tahareti var. Nebilerin taharetinin nihayetlendiği nokta. Taharetin münteha mertebesi. Kalbin masivaullah'tan tecerri, tecerrüdi ve Allah'ın orada mütecelli olması. Dünyaya ait meşru şeyleri dahi oradan çıkarıp atma biraz evvel arzına çalıştım. Ve tebattile lhe tebtila cümletile Resul Ekrem'den istenen şey. Sallallahu aleyhi ve sellem. Enbiyanın tahareti. Bu taharetlerin en sonuncusuna varmak için baştan başlayıp sırayı takip etmek lazımdır. Bir kalp temizliğine, mezmum ahlaktan tecerrüde, mazhar olmadan, mazı Allah'tan temizlenme olamaz. Zamanımızın müteşeyyiflerinin duymayan kulaklarına sokulsun. Kalp ahlakı mezmum eden sıyrılmadıktan sonra, dünya ile alakalı şeylerden kopmadıktan sonra, Allah'la münasebet kurulamaz. Bu merdiven geçilmeden... Uzuvlar günahtan tecerrüt etmeden kalpte de bir lamba yanmayacağı muhakkaktır. Uzuvların iç ve dış uzuvların günahından tecerrüt sayesinde insanın kalbinde iman lambası ve şulesi yanacaktır. Uzuvların günahlardan tecerrüdü de sizin namazınıza abdestinize bağlıdır. Allah'a kulluk yaptığınız nismette fuhşiyat ve münkerattan uzak kalacaksınız, ayat Kur'an ifade eder. Demek oluyor ki, sırasıyla bu mertebeler, biri geçilmeden öbürünü geçmek mümkün değil. Merdivenin, merdivenin basamakları gibi kademe kademe basacak, matluf damına yükselecek, rızayı kazanacaksın. Peygamberler, Allah'ın salatü ve selamı olsun bu muvazeneye dikkat etmişlerdir. Abdestte hassas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda titiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kalp aleminde ciddi bir muhasebe içinde. Bir mecliste sahabi diyor ki Allah Resulü belki yüz defa Sübhaneke Allahümme eşhedü en la ilahe illa ente estağfruka ve etubu ile Belki yüz defa. Seni tesbihü takdis ederim. Sen mabudu mutlaksın, şahadet ederim. Ben nefsime zulmettim Allah'ım, beni mağfiret eyle derdi. Belki yüz defa. Sübhaneke Allahümme inne estağfirüke ve etubu ileik başka bir rivayette. Mağfiret diler ve dilenir sana tövbe ederim. İç muhasebe. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpler evren çevren. Kalbimi din üzerinde sabit kıl. Ne çok bu sözü tekrar ediyorsun. El kalp beyne isbâil min asabir Rahman. Kalp Rabbim parmakları arasında şöyle böyle çevirir durur. Buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste fe innehu leyuhânu kalbi veya ala kalbi benim de kalbime bir kısım ister ve paslar geliverir onun için tevbe ederim buyurur. Bu kadar iç derinliği muhasebem. Bu kadar iç kontrolü ve müşahede. İşte bu kadar durum. Sırrın hangi vadide olduğu meselesine gelince, o vadide söyleyeceğimiz her söz terbiyesizlik olacağından, Cibril-i Emin'in bir adım daha ileriye assam, yanarım ya Muhammed dediği vadidir ki, bana ona karşı saygının ifadesi sadece sükut düşer. Söylediğim şey Cibril'in o sözünden ibaret olsun.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 Sıbra yapacağım diye pantolonun içine elini sokup mesanesini kurçalayan damlardan kendilerini atan, sıkılmadan halkın içinde Ali pantolonun içinde gelip giden şeytanın ayrı çırakları vardır. Bunlar da ayrı bir tefridin veya ifradın temsilcileri. İç aleminin hiç baktığı yok. Sahabe-i çamur çamura secde ediyordu, yanında seccade taşımıyordu. Ne resûl ne de hiçbir sahabinin gittikleri yerde seccade serip namaz kıldıkları vakı ve vârit değildir. Bu i Müslim'de Kadir Gecesi'ni ifade eden bir hadisi şerifte, Ya Allah Kadir Gecesi ne zamandır? Ne zaman olduğunu bilmiyorum, ben gece doyamda gördüm. Başımı secdeye çamurla yağmur içinde koyuyordum. Kalktığım zaman alnım çamurla yağmur içindeydi. Sahabi diyor ki, o gün Resul-i Ekrem başını yere koydu, başı çamurla yağmur içindeydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanında hasır seccade taşımıyordu. Yere Allah Celle Celaluhu Saidan sayyiben demişti. Bütün yer benim için mescid, namazca ve temizdir buyurulmuştu. Biz de kendisi tarafından. Taharette müfritler, şeytanın çırakları.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 Hazreti Ömer buyuruyor ki: "Ve ma kunna na'rifu'l usnane fi asri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve inma kanat manadiluna butun arculina. Biz asri ı risaletten mendil havlu bilmezdik. Ellerimizin temizlenmesini ayaklarımızın altında yapardık." buyuruyor. Halife-i rüzi min Ömer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 Zavallı Rabbine tertemiz bir gönülle seveccüh edeceği yerde, falan niye şöyle düşünmüş, falan niye böyle demiş, falan mesele has mıdır, falan mesele am mıdır, seni ne ilgilendirir? i̇lm oku, Müslümanlığı yaşamaya bak! Sahanda ihtisas yap, iyi bir mümin olmaya çalış! Kalbinin duruluğu nispetinde bu temizliği yaparsan senime ve piha! Ama gecenin zülüfleri üzerinde teheccüd namazı yoksa riyakarlık yapma rica ederim. Şirata doğurup çağırma rica ederim. Benim karşımda heyecan ihsar etme rica ederim gece yüzde kez kılmadınsa. İç dış bütünlüğü yok demek, bozukluk var sende. Evet. Dışıyla bu kadar hüzuri meşgul olan kuvvetle muhtemeldir, içiyle meşgul değil. Kalbine rein gelmiş. Kalbinde belki hatım var bundan haber yok savallının. Sen ayağın kuru kaldı diye alabildiğine ovala dur. İstibra yapacağım diye halkın karşısında rezalet ishareyle. İçinden habersiz olarak yaşadığın müddetçe Allahu alem yaptığın şeyler yüzüne çarpılır.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 Yani onu yaşanmaz hale getiren evvela kendisi yaşamamakla başlar işe. Din yaşanır bir şeydir. Ne içim duru diye ibadetü taati terk etme bektaşiliği, ne de sadece abdestinde bir kısım vesveselerden, yanında seccade taşıma gibi dince hoyrat keyfiyetlerden, seccadesiz yere secde etmeme gibi peygamberin burnunu kırdığı, başını yere koyduğu yerde, Şeytani bir hava eda içinde başını yere koymama gururu ve kibri içinde bulunma. Bunlar muvazenesiz şeyler. Umumi bir muvazene içinde. Sahabi gibi başını taş secdeye koy secde et. Yer cinsinden daha evladır. Toprağa koy secde et. Çamura koy secde et. Dikenli yerde secde et. Tozun toprağın içinde otur Rabbine ibadet et. Kolay nerede olursa olsun tekellüf çıkarma. Yaşanmaz bir hüviyet vermediğine. O zaman Allah Celle Celaluhu senin yardımcın olacaktır. Bu hususu belki gereğinden fazla tamik ettim. Seharete geçerken gereğinden fazla tamik ettim. Gerekli buldum. Namaza abdest, seharet müftahıyla girilir.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 Giriş ve çıkıştaki adabı, adaba ayet ederek Rabb'imi hoşnut etmeye çalışırım. Orada dahi benden istenen şeyleri yaparım. Ayağımı pisliklerinle pisliğin bulunduğu yere atarken, اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْزِ وَالْخَبَائِفْتُ derim. Hem üzerime sıçrayacak şeylerden sakınma ahdinde, peymanında bulunurum. Hem nefsine bir hatırlatma yaparım. Pisten pisliklerden Rabbime sığınırım derken paçalarımı zıvarım. çoraplarımı çıkarırım. Pisliklerin ayağıma sıçramamasına, paçalarıma sıçramamasına dikkat ederim. Hem de manevi pisliklerden, eracif olan cinden ve şeytandan Rabbime sığınırım. İçteki füzuliyatı dışarıya çıkarma imkanını verdiğinden dolayı dışarı çıkınca ufranık ederim. Zira üç beş dakika dahi olsa...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 İdrarı dışarıya çıkarmanın nasıl bir afiyet vesilesi olduğunu sorun. Elhamdülillahi'llezî <gülüyor> ezhebe anni'l-ezabe ve âfânî. Mai asıldan dışarıya çıkaramayan kimseye sorun. Bu mahreci nasıl büyük bir rütbe ilahi olduğunu görün. Onun için daha ileri bir seyze yapın. Elhamdülillahi'llezî ezhebe anni'l-ezabe ve âfânî deyim. Dışarıya çıktığınız zaman ne maksatlı olursa olsun, isterse diş etlerini geliştirme, isterse ondaki yemek artıklarını temizlemem, isterse dişler üzerindeki kiri çıkarmam, isterse çıkaracağı üzereyle dişe musallat bakterileri ibadet etme ve öldürme. Hedeflerini göz önüne almış olsun. Bu masraatlara matup yapılsın. Bunları bilemiyoruz. Abdest almadan evvel misvak kullanacaksın. Allah Resulü bulunmazsa misvak parmağınla dişlerini yıkayacaksın. Hakimin rivayet ettiği hadiste Salatun <gülüyor> ala isri <gülüyor> miswakin afdalu min akabınca kılınan bir namaz 75 derece misvaksız namazdan daha faziletlidir. Mütevatir hadis-i şerise, Buhari, Müslim ve sair kütübü hadisi ya bu sözünde de şöyle buyurur. Lâûle ene şıkk'a alâ ümmetî le emertum kulli Eğer ümmetimin zora koşmayacak olsaydım, zora koştuğum kanaatinde bulunmasaydım, her namazda onlara misvakla emrederdim. Yani farz kılardım. Miswak kullanmadan namaz olmaz derdim titizlikle üzerinde duruyor ki bu hadis değişik rivayetlerle, çok hadis kitaplarında rivayet edilir ve mütevatirdir. Aleykum <gülüyor> misivak, <gülüyor> fe innehu lil ve merdatun lil rabbi. Sivaki iltizam edin, misva kullanmadan abdest almayın, ağzın temizlenmesi ve Rabbin rızası ondadır buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz. Sen temizlik adına bunları yapacaksın.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 Ellerini suyun altına götürdüğün zaman zaten sen çoktan Rabbin mehafet ve mehabeti altında bir abdest alma havası içine girmiş oluyorsun. Onun için dünyaya ait hüzuri sözü, hüzuri sohbeti, yani niyatla iştigali bırakıyorsun. Haddi zatında bir temizliktir. Aynı zamanda beden temizliği beraber yapılır.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 Nezafet ve taharetin ölçüsüne dikkat buyurun. Zira bilmiyor gece eli nerede geceledi. Siz isterseniz bu mevzuda çok hikmetçi, masraatçı olun. Gidin hıfzı hacı hijyenci bir hekime sorun. Mikropların en çok nerelerde yaşadığını öğrenin. Değecekler ki size onlar ılımlı, yumuşak, kılların bulunduğu yerlerde yaşarlar. Biraz ütübetli havada daha çok gelişirler. Siz de farkına varmadan koltuğunuzu altından alında daha başka yerlere kadar elinizi dolaştırır durursunuz. Fa inne kum, inna hadakum la <gülüyor> Bilmiyorsunuz gece eliniz nerelerde dolaştı buyuruyor Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve bir tırnağın arasına size hekim diyecek ki belki bir milyar mikrop girer. İçine daldırdığınız suyu mikroplaştırır, yediğiniz yemeği mikroplaştırır vesâri hastalıklar, mikrobik hastalıklar böyle birbirine sirayet eder. İsterseniz hekimlik açısından bu kadar maslahatçı olun, isterse namazın içtiharetine, vesile dıştiharetin lüzumuna inanın, İsterse bunlar hiç düşünmeyen safiler edası ve havası içinde, Resul-i Ekrem'in fermanına ezelden inkiyat havası içinde, sen emrettin onun için yapıyoruz. Kalktığımız zaman ellerimizi üç defa yani abdest alıyoruz, Sonra içeceğimiz ve yiyeceğimiz yemek kabının içine sokuyoruz. Hadisatında bir temizlik meselesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Ala ünabbiküm mâ yukefferü bihil khaṭāyā ve yurfa'u bihi'd derecāt isbāghul wutū'a'l makārih ve naqlul aqdām ilal mesācid ve intizāruṣ ṣalā bi'deṣ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 Ne sabah kalktığı zaman kirli elini ağzına götürme hatasına maruz kalır. Ne tertam temiz kabın içine mikropları koyma hatasına maruz kalır. Ne de namazın iç duruluğunu bulandırma hatasına maruz kalır. Kefaret olur. Dereceler yükselir neyle? Naksul aktamilen mescid. Uzak yerden mescitlere yeri tepme gitme. Derecenizi yükseltir. Wan tuzaru sala ba'da sala. Bir namazdan sonra ne zaman ikindi gelecek, ne zaman akşam olacak, şunu da bir yapalım. Havası içinde namaz intizar etme. فَذَالِكُمُ <gülüyor> الرِّبَاتِ buyuruyor. Allah Resulü aynı rıbâttır, nedir yani bu? Düşman tam size hücum etme durumunda, mazgal deliklerine gözlerinizi kapayıp düşmanın hücum menfezlerini gözetleme nasıl faziletli bir iş? Nasıl dakikası bir sene ibadete muadil? Yapacağınız bu şey öyle ribattır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Vâcibül Vücud ve Tekaddet Hazretleri iç ve dış nezafet ve tahareti içinde bizi mükellef kıldı, ibadeti yapma, muvaffak kılsın. Lillahi <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Teala'l-Fâs. <Gülüyor>